Merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürsap. Bir kalmusla güreş programına devam ediyoruz Köpek kelimemiz Evet bu köpek kelimesinde evrim yanımızda yok evet, İşinin yoktu. yoğunluğundan dolayı Evet, evet köpeği kaçırdı evet, Kaçırdı köpeği <gülüyor> E, açık radyodayız tabii 94.9'da Özellikle bugün çok görsel kullanacağız e, Sanatta hmm. Twitter adresimizde kamuslu Esacı güreşte verelim başta. Evet bizi takip edebilirsiniz Hızlıca giriş yapalım efendim Geçen attım, Mitolojide kalmıştık biraz devam edelim e, Köpek e, Mitolojide neler, nasıl e, Görülüyor köpek e, biz, Özellikle bizim dünyamızda Şaman tasarımlığında daha doğrusu Zayıf şamanların donuna büründüğü Ve çoğunlukla yer altına inerken ...kullandığı simgesel, düssel... ...binit hayvanı diyor simgeler sözünde... ...Esat Korkmaz. Kimi Türk... ...topluluklarında cenaze töreninde... ...kurban olarak sunulurmuş. Ee, ölüm simgesi hayvanmış... ...aynı zamanda. Ee, göksel kökenli olduğuna inanılan... ...tanrısal töz olarak kabul edilen ve... ...kurban sunulan simgesel hayvan tanrı... ...aynı zamanda. Hmm. Tanrısallaştırılmış aynı zamanda. Ee, 12 hayvanlı Türk takviminde yıl simgesi... ...hayvan. Ee, Kırgız hmm. mitolojisinde ve eski Türk... Top ...toplum tasarımlarında... ...kendisinden türenildiğine inanılan... ...simgesel hayvan ata. Hmm, doğru bir de köpek insanlardan... ...bahsetmiştik geçen programda. Evet. Bende de bu takvim deyince... ...Çin'de de aynı şekilde hem evet. bir köpek takvimi var... ...hem de köpek burcu var. Evet evet Çin kültüründe zaten inanılmaz bir... ...etkisi söz konusu. Özellikle... ...neler denilebilir? işte burçlar kuşağının on birinci hayvanıymış. Kötü ruhları ısıran ve onları kovaladığına inanılan simgesel hayvan hmm. Kerberos'u ee, anısıyoruz evet. ee, cine dönüşmeye yatkın olarak algılanan ve cin donuna bürümüş olan birine kanının bulaştırılması durumunda gerçek kimliğiyle ortaya çıkacağı kabul edilen sihirli hayvan aynı zamanda Vay. efendim böyle durumlarda söz konusu ee, ...insana doğru koşması durumunda... ...zenginlik getireceğine inanılmış ...Çin'de yine... ...iyi işaret taşıyıcı sayıvanmış... ...sürt teselli senin <gülüyor> gibi geldi bu bana... <gülüyor> ...bu çok ilgimi çekti benim... ...insana pirinci ya da darıyı getiren... ...kutlu hayvan... ...Allah Allah... Evet, ...Çin'de böyle bir e, durum var... ...aslında bolluk bereket anlamında herhalde değil mi... Öyle, ee, yani muhtemelen ama böyle getirmek. ikilik de var... ...yani her zaman bunlardan... Bir, ...mesela eti yenmediği için... Ee, üç bastırılmış nesne olarak algılanan yabani ördek, köpek ve siyah yayın balığı üçlemesinin orta ha halkasını oluşturan hayvanmış mesela hmm. neymiş efendim öğrenelim yabani ördek, köpek ve siyah yayın balığı <gülüyor> <Yanmıyormuş>. yemiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan da Çinde köpek yendi ve oraya köpeklerinizi götürürken dikkat edin gibi güncel bir evet, şehir efsanesi de var. Ee, Yunan mitolojisinde e, yine Asklepios'un simgesi hayvan e, zerdüşlü de, de ilginç. Ee, özellikle Avramazda tarafından doğrudan yaratıldığına inanılan bu dünyada evlerin ve kırların öbür dünyada ise Cinvat Köprüsü'nün bekçiliğini yaptığı kabul edilen aslında yine onu anıyoruz. Evet. evet ona benzer bir hikaye. Ee, cesedin et kısmını temizleyerek toprağı suyu ve havayı kirlenmekten kurtaran kutsal hayvanmış. İlginç. Bizim bir sufi gelinekte ise Siyah renkli olması durumunda kişiliğin aşağı yönlü simgesi, e, simgesel anlamda aştan haberi olmayan kimse, hmm. bir de ortodoks inançta simgesel anlamda murdar hayvanmış efendim. Aa, evet, şey e, İslam dininde de aslında murdar, mekruh falan denir e, köpek evet, evet, için. Evet, doğru. Çok doğru. Biz gene geçen programı anımsatarak bu programda da karşımıza çıkacak. Köpek de bazı sözcüklerde olduğu gibi çok belirgin bir tezat içeriyor. Yani müthiş bir e, olumlama, e, dostluk, sadakat, sevgi bir yanda. Öte Ama yandan aşağılama. Ama günlük hayattan pis. Geçen ee, demiştik. Evet. Ee, Son olarak Çingene mitolojisinde var. Bu Herman Berger'in e, Bilgesu yayınlarından çıkan bir kitabını aldım ben. Özellikle beyaz köpek, Çingene'lerin folkloru ve mitolojisinde çok önemli bir yeri varmış. Ee, beyaz köpek, çingene bütün hayatı boyunca hatta öldükten sonra bile eşlik ediyor, koruyor. Bir ilginç bir nokta var. Her Çingene grubu diyor yazar, eceli gelen bir kimseyi yalayarak ruhun vücudu terk etmesini sağladığından, dolayısıyla da ölümü kolaylaştırdığından... ...beyaz bir köpeği kendilerine eşlik etsin... ...diye beslerlermiş efendim. Aa, kitabın da çok ilginç... Mi? Evet. ...Çingeni mitolojisi. Ee, ben de şöyle... ...artık e, söylenceler ve miti... ...bitiriyor gibiyiz. Ee, ama biraz da... ...buna yakın bir hikaye var. Ee, şimdi sürekli bitki ve hayvanlara ele aldığımız için... Elias Kanetti'nin Hayvanlar Üzerine... ...kitabı da çok işimize yarıyor. Ordu kadın köpeğe dönüşmüştü diye bir hikaye deneme arası küçük bir metin var. Orada Bayan Weinrap diye bir kadından bahsediliyor. Çok kısa bir hikaye bu zaten. Kocasının resimleri karşısında önce onları böyle koklamaya yalamaya başlıyor resimleri. Hmm. Sonra bu yalama ve koklama arttıkça şeklen kadın köpeğe dönüşüyor ve kısa metnin sonunda gerçek bir köpek halini alıyor. Hmm. Burada aslında erkeğine sadakatiyle ilgili bir simgele söz konusu benim anladığım kadarıyla bizim geçen programda en çok karşımıza çıkan sözcüklerden biriydi olumlu sözcüklerden evet Evet artık e, tarihine geçeceğiz. Buyurunuz efendim. Efendim son zamanlarda çok e, adından bahsedilen e, artık çok e, fazla insanın okuduğunu gördüğüm Yuval Noah Harari'nin e, Hayvandan Tanrı'ya Sapiens kitabı. Homo Sapiens. E, evet Homo Sapiens'ten Sapiens. Kolektif yayınları. Evet basılmış bir kitap. Orada köpekle ilgili şöyle bir e, açıklama var. Sonuçta Homo sapiens tarafından evcilleştirilen ilk hayvan tarım devriminden önce evcilleştirilmiş. Uzmanlar tarih konusunda tam olarak anlaşamıyorlar ama 10-15 bin yıl kadar geriye gidiliyor kabaca. Hı hı. E, fakat e, bütün diğer hayvanlar bir takım tarım hayvanları da düşünüldüğünde ilk evcilleştirilerinin köpek olması dikkat çekici Hem avlanmak hem savaşmak için kullanıyorlar ve e, bekçi olarak da Burada özellikle e, insan türü ile köpek türü arasında çok iyi bir iletişim kurulduğu bilgisi e, var İnsanların ihtiyaçlarına ve duygularına en çok dikkat eden hayvan köpeklermiş hmm. ve insanlar da e, keza hayvanlarına o şekilde düşkünler karşılıklı bir e, iletişim var iki ayrı tür arasında Harari'nin kitabına göre hmm. bende de bir şey 15 bin yıl önce dediğin gibi yani taş devri ortalarında rastlanıyor diyor ilk evcil hayvanlara ataları kurttur diyor hani Ali Demirsoy profesör Ali Demirsoy yaşamın temel kurallarında bazı davranışları nedeniyle de Evcil köpeğin atası olarak çakal da olabileceği ileri sürülmekte. de de aynı bir kaynakta, evet. evet. Zaten iki ihtimal var. Evet, bir de e, bu, e, Akdeniz, Anadolu ve Güney Asya'da yaşayan insanlar kendilerini savunmada ve avladıkları hayvanların bulunmasından e, evcil köpeğin atasını oluşturan kurtlardan yararlanmışlardı ilkin. Evet. E, sonrasında evcilleştirme ile birlikte beyin küçülüyor. E ...görme, işitme ve koku alma duyguları... ...kurtlara göre zayıflıyor. Hmm. Kurttan şey daha soruyor. zayıf öyle evet. mi? Tarihte benim elimde şöyle güzel bir kaynak var. Bu hayvan mevzuunda herhalde aylar boyunca işimize yarayacak. Hı hı. Aktüel Arkeoloji Dergisi'nin Mart-Nisan 2015 sayısında özgürlükten tutsaklığa hayvanlar diye özel bir sayı çıkarılmış ve sadece e, hayvanlar ele alınıyor. Orada çeşitli kültürlerde tarih boyunca köpeğin karşımıza nasıl çıktığını e, görüyoruz. Mesela e, geçmiş bazı kültürlerde işte yani bizim bugün pet dediğimiz e, ev hayvanı olarak besleniyoruz. Ve sahibiyle birlikte e, gömülebiliyor. Böyle hikayeler var. E, onun dışında antik mısırda keza evde beslenen bir hayvan. E, kediler için söylenen bir bilgi vardı. Köpekler içinde köpekleri öldüğünde vücutlarındaki kılları e, kazıyorlar diye bir bilgi var elimizde. Onun dışında eski İran'da e, köpekler daha olumlu, sevilen ve kutsal kabul edilen hayvanlar olarak i̇şte karşımıza çıkıyor. bu güzel güçlükte bahsettiğimiz evet. şeyle ilgili muhtemelen. E, farklı biraz sünni yaklaşımdan. E, mesela insanı e, ya da köpeği yaralamak eşit ceza gerektiriyormuş. E, bu İran kültüründe hmm. geçmişle ilgili söylüyorum. Hatta bazen köpeği yaralamak daha ağır cezaya çarptırılmaya neden oluyormuş. E, şu çok. Güzel, bugün de bazı insanlara ders olabilir. Köpeklere bozuk ya da yiyemeyeceği, uygun olmayan ya da çok sıcak yemek verenler ağır bedeller ödemek zorunda kalıyorlarmış. Hmm. Bir hayvan-insan e, eşitliği e, söz konusu. E, keza Antik Japonya'ya baktığımız zaman orada da bir köpeği yaralamak büyük bir suç kabul ediliyor. Nedensiz yere öldürmenin cezası İda. ölüm. Efendim o derece. E, bu yaklaşım Budizmin Japonya'ya girişiyle e, yaygınlaşmış e, verilen bilgiye göre. E, Keza ee, çatal öğükten bahsediliyor. Ancak orada e, bu kadar çok hani, köpek var. Köpek ölüleri bulunuyor ama e, duyulan saygı ya da insanla iç içe oluşu ile ilgili e, bilgi söz konusu değil. Keza bu sayıyı e, belki internetten bulmak mümkündür. Tekrarlıyorum Mart Nisan 2015 sayısı belli bir bölümde bütünüyle e, köpeklere ayrılmış. E, onlarla ilgili e, çizimler, heykeller e, veyahut da yapılmış işte e, bir takım mozaikler e, var. Böyle elimdeki bilgiler şimdi. E, şimdi şarkı arasında. Şarkı arasına geldi mi vakit? O zaman efendim, e, AC/DC dinliyoruz. Give the dog a bone. Give the dog a bone. ACDC'den dinledik. 94'da 9'da. <gülüyor> Açık radyodayız. Kamus'la güreş. Köpek'le baş başa. Evet, efendim. güreşiyoruz. Güreşiyoruz. Elimizde e, en son aktüel arkeolojinin e, köpekle ilgili sayfaları vardı. Oradan birkaç e, bilgi paylaşıyorum. Sadece efendim bilgileri de var. Bilgiler. Sayfalarda bilgiler. Sayfalar dolusu <gülüyor> bilgilerle karşınızdayız sevgili Bilgilerden... dinleyenler. Ee, şunları paylaşalım. Ee, Avrupa'da ilk köpe e, evci köpek bulguları Almanya'daki Sankenberg bataklığında ve İngiltere'de Carr'da keşfedilmiş. Hmm. Eş zamanlı e, üstelik bu iki bulgu. E, burada radyokarbon analizleri sonucu M.Ö. 7530'lara denk geldiği tarihleniyor e, bunların. Hmm. Ve e, bu e, bulunan e, özellikle primitif bir tip kurda daha yakınmış. Bu hani kurt mu çakal mı muhabbetiyle ilgili bir şey söylenebilir. Ee, yaşam kalitelerindeki değişim ve ihtiyaçlar doğrultusunda köpeklerin formlarının zaman içinde değiştiği bilgisi var. Ee, tabii daha sonra e, böyle hibrit insanların müdahale edip genleriyle oynayarak başka başka köpekler e, ortaya çıkardıkları konusunu konuşacağız Kerem'le biraz da eleştirerek. Ancak zaman içinde bir değişim de gösteriyorlar. İnsanlar da etkili bunda. İşlerine yarayan köpek türünü özellikle çiftleştirerek. Özellikle bronz çağında meydana gelen bir değişim bu Keza Twitter sayfamızda da kullanırız Pompei'deki bir villanın giriş koridorunun zemininde M. sonra 1. yüzyılda bir e, tarihi bir mozaik bu Bekçi köpeği var pozisyon ağız açık Hani hmm. dikkat köpek var yazar ya Onun e, çok daha e, şık bir mozaik versiyonu söz konusu <gülüyor> Keza prehistorik dönemde de e, aslında köpeklerin yenildiğine dair bir takım bulgular var ancak Bizans döneminde artık böyle bir bilgi hiç yok aksine e, insanlarla beraber yaşamaya başladıkları için bir takım köpeklerin kırık tedavileri yapılmış bulunan e, analizlerde böylece ne kadar değer verip özen gösterdikleri anlaşılıyor evet. bilimi de size paslıyorum beyefendi. Bilim derken işte biraz biyolojisinden bahsedelim ee, işte yine Ali Demirsoy'un yaşamın temel kurallarından faydalandım Profesör Ali Demirsoy'un Sınıf memeliler, hepimizin bildiği gibi alt sınıf plasentalı memeliler. Takımı yırtıcılar takımı oluyor. Karnivora, yırtıcı memeliler, karasal yırtıcılar diye de geçiyor. Familyası işte kanidai, köpekler. Ee, özellikleri neler var? İşte kural olarak erkekleri dişlerinden daha büyüktür genelde kural olarak. Ee, yalnız rakun köpeği kış uykusuna yatıyormuş. Ha, var yani. yani. Hareketli, evet, yatan varmış. Dört alt familyası var. Kaninaye, bu kurt, tilki, çakal, sansarı e, teşkil ediyor. Üyeleri bunlar. Kuo Ninae, zor okudum. Orman <gülüyor> köpekleri. E, lika Oninaye, Afrika'da sırtlanımsı köpekleri ve kırmızı kurtlar üyeleri. Bir de Oto Afrika'da bulunan yine kaşıklı köpekler. Bilenler bizimle, bizimle dalga geçiyorlardır ama nasıl okuyamıyoruz muhtemelen. yani. Zor efendim ne yapayım? <gülüyor> Bizi ilgilendiren kısım tabi evcil köpekler değil mi? Canis evet. lupus familiaris evet. evet ismi. Burada birkaç özelliği var onlardan bahsettiğim fazla da uzatmadan lafı. Ee, sık sık uyurlarmış, uykularında rüya gördükleri saptanmış. Evet, evet. E, ...yattıkları yerleri temsil tutarlarmış... ...geçtikleri yolları avlanma ve yaşam alanlarını... ...yerden oldukça yüksek kısımlara... ...bıraktıkları ile ...belirlerler... ...bunu da biliyoruz, gözlemliyoruz en azından... E, ...ay ışığından ve müzikten hoşlanmazlarmış... E, ...bu ilginç... ...ter bezleri hmm. çok az... Ha, e, az ...bu ]lerinde. nedenle sıcak havalarda... ...dillerini işte evet. dışarıya çıkararak... ...boğarlaşmayı ve e, dolayısıyla... ...hani serinlemeyi sağlarlar... Hmm. Ee, yılda iki kez doğuruyorlar. Üç ila on yavru. Bazen hatta yirmi yavru doğrulan köpekler görülmüş. Ee, yeni doğan yavruların, bu da ilginç bir bilgi. E, dikkate alınması gerekebilir. Yeni, yeni doğan yavruların gözleri kapalı ve kulakları sağırdır. Ee, dokuz ila on iki gün sonra işitmeye başlıyor hayvan. Hmm. Zorlamayalım yani. <gülüyor> i̇şitmeye evet bilmiyordum. Altı hafta emzirme süresi varmış. Dört yüz kadar ırkı mevcutmuş. Çok. Bunların e, grupları işte av köpekleri, çoban köpekleri, cüce köpekler gibi... Bu senin söylediğin e, bilgiye yakın e, birkaç şeyde bende var. Doktor Morris Burton'la Robert Burton'ın Etavurlar diye bir kitabı var benim elimde de. E, orada da e, bu üç ayırmış bir e, köpekleri, e, av köpekleri, bekçi köpekleri, süs ve zevk köpekleri diyebileceğimiz üçüncü bir başlık. E, burada aslında bu süs ve zevk köpekleri e, biraz sonra açacağımız insanın müdahale ettiği, hibrit kendi işine gelen köpek cinsini yaratması üzerine e, gelişmiş bir üretim söz konusu. Köpeğin nereden geldiğiyle ilgili bir bilgi de e, bu Etoburlar kitabında şöyle var. Avustralya'da Dingo diye bir köpek var. Hmm. E, görselini kullanırız. 5000 e, yıl öncesinde oraya giden insanların bu köpeği e, oraya götürdüklerini e, dair bulgular var. İşte bu Dingo, e, kurt ...ve çakaldan ziyade bugünkü köpeğe çok benzeyen bir köpek. Onun hmm. altını çizmişler. Üretim üzerinde durulmuş. Sonuçta kendi işlerine gelen bir doğası diyelim birazcık daha kulakları sarkık... ...ya da kısa bacaklı ya da uzun bacaklı çeşitli başlıklarda bu işlerine geliyor. Onları özellikle üretiyor insanlar... Ee, ...savaşlarda da kullanıyorlar... Ee, ...bekçi olarak da... ...av içinde, iş için... ...yük taşımak, tabii, koyunları tabii. gütmek falan... uzaklarda kullanılıyor değil mi? ...yani bazı taşıyor, evet. insan da düşüyor... ...işte ee, orada, evet. e, ...şeyde özellikle kutuplarda... ...öyle kızak görüntüleri vardı. ...şimdi efendim güncel bir konuya aslında... ...geçiş yapacağız yavaş yavaş... Ee, ...köpeklerin şimdiki durumları... ...ee... Tam da böyle okullar tatil olurken çok güncel bir mevzu ee, Boğaziçi Üniversitesi'nin bu Pauz adı altında e, Twitter sayfamızda yayınlarız da ee, Üniversitenin zor durumdaki Yaşlanmış ya da sorunlu köpeklerine Bakan çok güzel bir Alan var hı hı. Kerem biliyor ben de burada bir müddet Hem çalıştım evet. gittim Birlikte köpeklerle vakit geçirdim Orayı yöneten Bir sevgili Defne Hanım var O özellikle paylaşmamı rica etti Dedi ki çocuklara Lütfen hediye olarak köpek almayın Ya da Bakamayacaksanız almayın Diyelim ona Çünkü çünkü en azından 10 yıllık bir taahhüt vermek demek aslında köpeği almak. Oysa işte biliyoruz yazın baharda biraz alınıyor ediliyor. Oysa ilk bir yıllarında mesaneleri tam da gelişmiş olmuyor benim bildiğim köpeklerin. Hmm. O yüzden biraz tuvalet problemleri oluyor. Hiç sabredemeyip sonra sokağa salmak Yazlıklarda bırakmak. Ee, sonra keza uçak bir pati diye bir güzel köpek kuruluşu var. Onun sahibi Talha Bey de bu e, doğurtma merakının e, üzerinde düşünülmesi gereken bir şey olduğunu söyledi. E, çünkü nasıl olsa sahip buluruz e, denilen ama sonra heba olan pek çok köpek Maalesef. olduğu üzerinde durdu. Evet. E, Sanatı mı geçeceğiz? Zamanımız da azaldı. İki program yaptık gene de. Yitiremedik Efendim bütün görsellerimizi Twitter'da e, paylaşırız. E, Imaginary Animals diye bir kitabımız var. Oradan e, çok bilgi var. E, Lucia e, Impeluso'nun her zaman kullandığımız Nature and It Symbols'ından birçok e, görsel var. Ben sadece geçen sefer Kerem'in de söylediği m, bazı atribüler var. Mesela Diana'nın, Adonis'in, Sen Dominic'in atribüsü simgesi ikonografide e, köpek. Keza sadakat, fedakarlık ...kaset, şeytan ve koku duyusunun sembolü olarak karşımıza hmm. çıkıyor. Gene hem olumlu hem olumsuz bir arada. Ben internette dolaşırken leblebitozu.com diye bir sitede e, rastladım. Burada edebiyatta köpek başta altında e, bayağı bir resim var. E, meraklılar bakabilir ona. E, sinemada tabii e, köpek denince akla gelen bir benim izlediğim bir film vardı, Arjantin yapımı, Carlos Sorin'in El Perro, Bombon diye bir film. Hmm. Orada bıçak satıcısı Coco ile Bombon'un e, hikayesi e, anlatılıyor. yine anlatılıyor. Evet. Ben ee... de, de Beyaz Tanrı diye bir film izlemiştim. Çok beğenerek. Cornel e, Munruzo'nun e, bir e, filmi. Orada da aslında insanın köpeğe ne yaptığı sanki insanın köpeğin tanrısı ama hani onu mahveden bir tanrı. O öne çıkıyor. Hı -hı. Kullanırız gene saygımızdan. Bu filmde köpek dövüşleri de vardı aynı zamanda. Hatta bir film daha var. Neydi? Ha, paramparça Aşıklar ve Köpekler. Alejandro González Inarritu'nun e, olağanüstü güzel filmi. Biz e, köpek dövüşlerinin e, eleştirisini de yapacaktık ya da köpek eğitimi adına köpeklere çektirilen ezaları vakit azalıyor ama en azından başlık olarak değindik çizgi evet köpekleri. çizgide meşhur çizgi, karakterler var mesela jintintin var orijinal adı rentan plan e, Redkit'in Kit'in maceralarında görülmeye başlıyor bir süre sonunda e, çünkü sadık ve bezgin bir karakter biliyorsunuz Hı, Şimdi, doğru görüntüsü de gözümün önünde evet, Tenten'in milosu vardı bizde ne deniyordu? Fındık, fındık, fındık deniyor fındık. <gülüyor> evet ona meşhur bir şey var e, Snoopy e, Aa, karakteri evet. var aslında o hikayesi uzun ona da bakarsın e, Twitter'da bahsedelim. bahsederiz. Evet. Hı -hı. E, biz zaman yetmeyince <gülüyor> bütün ağırlığı Twitter'a veriyoruz. Edebiyatta neler vardı? Edebiyatta Jack London'ın köpeklerle vahşi doğayla ilgili çok fazla eseri var zaten. Vahşetin çağrısı beyaz diş hem kurtların hem köpeklerin çok merkezde olduğu çok güzel eserlerdir. Kafka'nın bir köpeğin araştırmaları vardı. İşte Sesleri daştan yabancılaşan bir köpeği, bir köpeğin gözünden tasvir ettiği bir kitap. Bu da insan insana, insanın topluma yabancılaşmasına değiniyor Kafka. Öyle efendim. Öyle efendim işte daha böyle popüler köpekler var Walt Disney'in çizgi filminde kullandığı 101 Dalmaç ya da Lesi, işte Beethoven gibi köpekler. Keza gene çok meşhur olmuş Richard Gere oynamıştı Haci filmin ismi yanlış telaffuz etmiyorsam Akita cinsi bir köpek o kadar sadık ki öldükten sonra da yıllarca hmm. aynı yere beklemeye gidiyor sahibini. Efendim e, süremiz dolmuşken sadakat, dostluk, koruma, bekçi olumlu, alçaklık, karaktersizlik, yalakalık, yaltaklanma, pasaklılık, olumsuz, pasaklılık olumsuz sözcükleriyle karşımıza çıkıyor. Haftaya görüşmek üzere. E, köpeksiz kalmayın demiyoruz, bakabilecekseniz eğer köpek, kedi ve ev hayvanı alın diyoruz. Katılıyorum, iyi haftalar. İyi haftalar.